14,5 yaşında dedi, henüz 15 yaşlarda evladını kaybetmiş. Şefaat hakkı verilecek mi acaba? Elbette ki salih insanlar kendi yakınlarına veya başkalarına şefaatçi olabilirler. Allah'ın sevdiği dostları, dost edindiği kullar şefaatçi olurlar. Umarız ki bu genç de... E, salih bir çocuktu. İnşallah. E, daha yaşlı bir şey değil. Pek günaha da bulaşmamış. Daha çocuk 14,5 yaşında. Ne olacak ki zaten? Belki 1-2 senedir buluğa ermiş veya ermemiş. Öyle fazla günah evet. bataklığına da girmeden Cenab-ı Allah onun ömrüne son vermiş. Onu alıp götürmüş. İnşallah günahsızlığından ötürü umarız ki Cenabı Allah katında onun nazı geçer. Şefaati kabul edilir annesine, babasına. inşallah ve diğer yakınlarına şefaatçi i̇nşallah. olur. umarız. Bir de bu ölüler yani vefat ettiği an ruhlar aleminde, berzah aleminde kıyametin kopacağı güne kadar bekliyorlar ya. Biz de öldüğümüz vakit acaba berzah aleminde bir kavuşma olacak mı? Yoksa huzuru mahşerim bekleyeceğiz. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bildirdiğine göre kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur. Eğer amelimiz iyiyse orası bizim için adeta bir cennet hayatı gibi olacaktır. Hı hı. E, cennetteki müminler de her istediklerine kavuşacaklar. Her arzu ettikleri kendilerine verilecek. Allah'tan ne dilerlerse Cenab-ı Allah onlara onu e, bahşedecektir. Bu e, Kişi eğer ameli salih ise bu dünyada, Allah yolunda yaşamış ise, mezarda da cennet hayatını yaşaması mümkündür. Ve orada her istediğine kavuşur. Ama Allah korusun, insanın ameli de bozuksa bu dünyada, Allah'ın gazabına uğrayanlardan ise Allah korusun hepimizi. Amin. E, tabii ki mezarda da onun için bir cehennem hayatı başlar. Orada bırak, e, istediklerine kavuşması, istediklerini görmesi azaba maruz kalacaktır. Allah bizleri o akıbete maruz kalan kullarından eylemesin inşallah. Amin inşallah hocam. Teşekkür ederiz.